Denguzu bilsin Allahim ne Şeytanın Raciğim Bismillahi ve Nasdaiynu ve Nasdafi Ru ve Denguzu bilsin Allahim in şururu ve misyeti amadına Men yehtihi Allahu falamuzillle ve men yudil falahadiyle ve ışşadu anla İlahe illallah Huatuhu la shirkala ve ışşadu an Muhammedan abduhu ve Rasuluh Ma bat fain astaql Hadis kitabullah ve xayr al ve şerrül umuri muhtesasetha ve kulle muhtesasetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin Tefsir dersimizde İbrahim suresinin 37. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealin şöyle buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duası olarak Rabbimiz gerçekten ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes evinin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dosdoğru kılsınlar diye. Artık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini oraya meylettir ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Katade Rahimullah dedi ki, Bu kutsal ev Allah Teala'nın kötülüklerden temizlediği, kıble yaptığı, haremi saydığı ve İbrahim Aleyhisselam'ın oğullar için seçtiği bir evdir. O zaman Mekke'de ekin yoktu. Mücahit dedi ki, eğer İbrahim Aleyhisselam bir kısmının gönüllerini ona meylettir demeyip de insanların gönüllerini ona meylettir, onlara meylettir deseydi, Farisiler ve Rumlar orayı doldururlardı. İbn Abbas R.A. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili olarak uzunca bir hadis rivayet etmiştir. Bunu Bukhari ve Taberi tarihinde rivayet ederler. Şöyle geliyor.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 Hacer, evet konaklayabilirsiniz fakat bu suda herhangi bir hakkınız yoktur dedi. Onlar da evet hakkımız yoktur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cürhümiyiler, Hacer'in bir takım insanlarla konuşmayı arzuladığı bir sırada kendisine karşılaştılar. Yani insan e, böyle yalnız kaldığı zaman, vahşette kaldığı zaman ünsiyet ihtiyacı hisseder. E, birileri olmalı. Böyle bir ihtiyaç olduğu için yanlarında konaklamasına İzim verdi. Cürhumiler Mekke civarına inip kondular. Sonra asıl kalabalık kısımlarına da haber gönderdiler. Onlar da gelip yerleştiler. Nihayet Mekke'nin bulunduğu yer mamur bir şehir haline gelmeye başladı. Hacer'in oğlu İsmail yiğitlik ve gençlik çağına girmişti. Bu arada Cürhumiler Arapça'da öğrenmişti. Artık İsmail gençlik çağında curhumiler arasında en sevimli bir sima olmuştu. Onun soyluluğu, güzel hali Cürhumiler'i hayret içinde bırakmıştı. Bu sebeple İsmail aleyhisselam bulu uçağına girince Cürhumiler onu kızlarından biriyle evlendirdiler. Hayatın bu döneminde mesut bir şekilde yaşarlarken İsmail'in annesi öldü. Hacer 90 yaşına girmişti. Onu Kabe'nin bitişinde bulunan ve Hicri İsmail anılan yere gömdüler. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam bırakıp gittiği oğlunu ve karısını arayarak görmeye geldi. İsmail aleyhisselam o sırada evde yoktu.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 Anlar gibi oldu ve karısına evimize gelen oldu mu dedi. Evet şöyle şöyle şekilde yaşlı bir kişi geldi bana seni sordu cevap verdim. Mayşetimizi, geçimimizi sordu ben de şiddetle darlık içinde olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail Aleyhisselam sana bir şey vasiyet ve bir söz tevdi etti mi yani bir emanet bir söz söyledi mi diye sordu. O da evet bana sana selam söylememi ve kapının eşiğini değiştir dememi tembih etti.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 İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası bereketiyledir ki et ile su Mekke'den başka yerlerde o sıcak muhitte Mekke'deki kadar hiçbir kimsenin sıhhatine iyi gelmez. İbrahim Aleyhisselam gelinine kocan geldiğinde ona selam söyle ve onu kapsın eşiğini yerinde tutsun diye emreyle dedi. Sonra İbrahim Aleyhisselam Şam'a döndü. İsmail Aleyhisselam geldiğinde evimize gelen oldum diye sordu. Karısı evet güzel yüzlü bir ihtiyar geldi diye o kişiyi etti. Kadın şöyle dedi, seni sordu, ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim. geçiminiz nasıl diye sordu, ben de hayır ve saadet içindeyiz dedim. Sonra İsmail Aleyhisselam sana bir şey vasitetim mi dedim, o da evet. O muhterem ihtiyar sana selam söyledi ve kapının eşini yerinde tutmanı emreyle dedi. Bunun üzerine İsmail Aleyhisselam hanımına, işte o babamdır, sen de evimizin eşiyisin. Babam bana seni hoş tutmamı iyi geçinme memretmiştir dedi.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 İsmail aleyhisselam da, ''Babacığım, Rabbin ne emrettiyse o emri yerine getir.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Fakat bu işte sen bana yardım edeceksin.'' dedi. İsmail aleyhisselam, ''Babacığım, ben sana her veçiyle yardım ederim.'' dedi. İbrahim aleyhisselam dedi ki, ''Allah Teala burada bir beyt, ev yapmamı emretti.'' diye etrafında yüksekçe bir tepeye işaret etti. İbrahim ile İsmail aleyhisselam işte orada Kabe'nin esasını, temelini kurup duvarlarını yükselttiler. İsmail Aleyhisselam taş getirirdi. İbrahim Aleyhisselam da bina ederdi. Nihayet beytin binası ilerleyip duvarlar yükseldiğinde İsmail Aleyhisselam bugün ziyaret edilen malum taşı getirdi. İbrahim Aleyhisselam da onu ayağının altına iskele olarak koydu. Üzerinde inşaata devam etti. İbrahim Aleyhisselam yapar, İsmail Aleyhisselam da taş verirdi. İnşaat tamam olduktan sonra babavul ol, Rabbimiz bunu bizden kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi iştensin, bilensin diye dua ettiler. Bakara Suresi 127. ayetindeki duayı yaptılar. Evet, burada kısa açık zaten. Sadece şöyle bir ayrıntıya girmek gerekiyor. Burada Hacer validemizin bir ses içtince, ey sesin sahibi sesini duyurdun. Eğer bize yardım edebilecek güçteysen bize yardım et demesi. Bazı kimseler bu şekilde bir yardım talebini de şirk sayarlar. Bu yanlıştır. Burada eğer sen yardım edebilecek güçteysen bize yardım et diyor. Burada gelen Cibril aleyhisselam idi. Bunda bir sakınca yok. Yani kişi beşerden veya yardım edebilecek güçte olan bir kimseden yardım istemesi bu caizdir. Şirk olan yardım istemeler ise ölülerden, şeran yardım etme imkanı olmayan kimselerden yardım talebinde bulunmaktır. Mesela İbn Abbas radiyalanmadan Hasan Senet'te gelen bir diğer rivayette Allah'ın Yere düşen yaprakları dahi yazan melekleri vardır. Sizden biriniz ıssız bir arazide olduğunda ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye seslensin diye rivayet geliyor. Burada eee kastedilen sufilerin anladığı gibi işte cinler, ölüler değildir. Yani gaybi veya rical erenler dedikleri, gayb erenler dedikleri e, uçuk şahsiyetler değildir. E, burada burada kastedilen meleklerdir böyle bir izin verilmiştir. Yani şayet yardım edebilecek bir güçte ise mahluktan o yardım istemek, talep etmek caizdir. Caiz olmayan mesela bir kimse hayatta olan birisine ey falanca benim günahımı bağışla dese bu şirktir. Yani sadece Allah'tan istenebilecek bir şeyi o kimseden istemiştir. Bunun gibi şirk olan kısım sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan bir şeyi mahluktan istemektir veya sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan ibadet gibi herhangi bir hususiyeti mahluktan birine yönlendirmektir. Evet, burada e, böyle bir izin olduğu, şeran bunun şirk olmadığı anlaşılıyor. Yani e, gücü yeten, hazır olan, hazır olduğu bilinen, isterse ses şeklinde işittirsin. E, bu şekilde birinden yardım istenebilir. Melekten bu şekilde yardım istemek caizdir. Issız bir arazide meleklerden Böyle bir yardım istemek meşru kılınmıştır. Fakat bundan ötesi caiz değildir. Mesela şefaat Ya Resulallah sözü sakıncalıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ancak kıyamet gününde bu izin verilecek. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda o secde edecek. Rabbinden izin isteyecek. Ona kaldır başını denilecek. Sana işte şefaat makam verildi denilecek. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şefaat edecektir. Bugün için şefaat istememizin tek yolu Ya Rabbi bizleri Muhammed ve Vesselam'ın şefaatine nail eyle diyerek Allah'tan istememizdir. 38. Ayet Rabbimiz şüphesiz sen bizim saklı tuttuklarımızı da açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gölükte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 39. Bana ihtiyarlığıma rağmen İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim gerçekten duayı işlendir. 40. Rabbim benim ve zürriyetimden gelecekleri namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul buyur. 41. Rabbimiz hesabın yapılacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Evet İbrahim Aleyhisselam'ın duaları bu şekilde bize naklediliyor, öğretiliyor. Yani müminlerinde, Kur'an'a muhatabı olan Müslümanlarında ne şekilde dua edeceğine bir numune sunuyor böylece. 42. ayet, sakın Allah'ı o zalimlerin işlettiklerinden habersiz sanma. Onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. Memun bin Mihran dedi ki, bu ayet mazlum için teselli, zalim için ise bir tehdittir. Katade de şöyle dedi, Vallahi gözleri baka kalmıştır ve gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalmıştır. Yani o kıyamet gününün dehşetinden bahsediyor. Muaz bin Cebel radiyallahu şöyle anlatmıştır, ee, İsrailoğullarından çocuğu olmayan bir adam vardı. Bu adam dışarıya çıkıp İsrailoğullarının çocuklarından üzerinde süsler olan bir çocuk görünce onu kandırıp eve alır. Öldürdükten sonra kendisine ait bir çukura atardı. Bir gün dışarı çıkınca üzerinde süs olan iki kardeş buldu. Bu çocukları evine alıp öldürdü ve çukuruna attı. Bu adamın Müslüman olan bir hanımı vardı ve bu kadın onun böyle yapmamasını söyleyip Allah Teala'nın sana vereceği ceza konusunda seni uyarıyorum derdi. Adam ise eğer yaptıklarımdan dolayı Allah bana ceza verecek olsaydı falan günler yaptığım şeyler için cezalandırırdı derdi. Kadın da henüz ölçeğin dolmamış, dolmuş olsaydı yakalanı verirdin derdi. Adam kardeş olan bu iki çocuğu öldürünce çocukların babası onları aramak için çıktı. Ama onlardan haber verecek kimseyi bulamayıp İsrailoğullarının peygamberlerinden birinin yanına gitti ve durumu bildirdi. Peygamber, ''Çocuklarının oynadıkları bir oyuncakları var mıydı diye sorunca babaları, ''Evet, onların oynadıkları bir köpek yavrusu vardı.'' dedi ve onu getirdi. Peygamber, ''Yüzüğünü köpeğin iki göz arasına koydu ve onu serbest bırakıp bu köpeğin gideceği ilk evde çocuklarla ilgili bir işaret vardır.'' dedi. Köpek gidip evlerin arasında dolaştı ve bir eve girdi. Onlar da eve girince iki çocuğun üçüncü bir çocukla beraber öldürüldüğünü ve çukura atıldığını gördüler. Adamı peygambere götürdüklerinde peygamber onun asılmasını emretti. Asılmak için direğin yanına getirildiğinde hanımı yanına gelip, Ey falan ben seni bugün için uyarıyor ve Allah Teala'nın seni başı boş bırakmayacağını bildiriyordum. Sen ise eğer yaptıklarından dolayı Allah ceza verecek olsaydı, falan günler yaptığım şeyler için cezalandırırdı diyordun. Ben de sana henüz ölçeğin dolmadığını söylüyordum. Bil ki artık ölçeğin dolmuştur. Bunu Beyhaki Şuab-ı Liman'da Muaz bin Cebel Hasan bir İsnaf'la rivayet etmiştir. Görünen o ki bu İsrailiyat kısasıdır. Yani burada Allah Resulü ve Vesselam'dan işittiğini tahsil etmemiştir. İsrailoğullarından da e, nakletmiş olabilir. E, biz bu tür kısaları ne e, tasdik eder ne yalanlarız kitaba ve sünnete aykırı düşmediği sürece. Burada da kitaba bir aykırılık yok. Hatta muhafakat var. E, yani e, insan dünyada yaptığı kötülükler sebebiyle Hemen cezalandırılmayabilir, bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye karşı cüreti artmamalı, korkusu eksilmemelidir. Çünkü Allah Azze ve Celle dünyada kafirlere imkanlar verir, onlar için özellikle ölümden sonrasıyla ilgili tehditleri vardır. Bu ayette bunlardan birisi, sakın Allah'u o işlediklerinden habersiz sanma onları yalnızca gözlerin dehşetle belirleyeceği bir güne ertelemektedir. Yani kıyamet gününe hesabı, hesap yapılacağı güne ertelemektedir. <gülüyor> 43 yine bu kıyamet dehşetleri de devam ediyor. Başlarını kaldırıp bakışları kendilerine bile dönmeden hızlıca giderler. Kalpleri de bomboştur. Katade ve Mücahit dediler ki muhti'ine kelimesi hızlıca giderler demektir. Mukni'i kelimesi başlarını kaldırarak demektir. Kalplerinde hiçbir şey yoktur. Zira bu kalpler göğüslerinden çıkıp boğazlarına dayanmıştır. Mürre dedi ki, kalpleri paramparça olmuş ve hiçbir şey anlamaz hale gelmiştir. 44. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin ey Rabbimiz yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım ve rasullere tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Katade dedi ki azap onlara gelmeden dünyadayken kendilerini uyar demektir. Mücahit dedi ki azabın geleceği günü ve kasd edilen kıyamet günüdür. Yakın bir müddet ve kasd edilen dünyada amel edebilecekleri süredir. Kendileri için zeval olmadığına yemin etmeleri ise dünyada dünyadan ahirete intikal etmeyeceklerine yemin etmeleridir. Yani ahirete iman Etmiyor. dirilişe iman etmiyor oluşlarıdır. 45. Kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu ve size misaller de verdik. Katade diyor ki insanlar Nuh Aleyhisselam Ad ve Semud kavmi ve bunlar arasında helak olan nesillerden Birçok ümmetin yerlerinde oturdular. Yani onların memleketlerinde oturdular. Vallahi Allah Teala peygamberlerini göndermiş, kitaplarını indirmiş ve size misaller vermiştir. Onu ancak sağır olanlar duymaz, kaybedenler ihmal eder. Allah'ın sizlere verdiği emirleri iyice anlayınız. Mücadde dedi ki misaller benzerler demektir. 46- onlar tuzaklarını kurdular. Oysa dağları yerinden oynatacak olsa bile bu düzenleri hep Allah'ın elindeydi. Yani Allah'ın kontrolündeydi. İbn Abbas radıyallahudan onların hileleri şirkleridir. Nitekim bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacaktır. Meryem 90 ayeti de böyledir. Abdurrahman bin Eban rivayet ediyor. Ali radıyallahu anhın onlar tuzaklarını kurdular. Oysa dağları yerinden oynatacak olsa bile bu düzenleri hep Allah'ın elinde ayet hakkında. Şöyle dediğini işte. Zorbalardan birisi ben göklerde kimin olduğunu bilmedikçe bu işin ardını bırakmayacağım dedi. Ve kartal yuvalarına et yedirilmesini, estağfurullah kartal yavrularına et yedirilmesini emretti. Nihayet bu yavrular güçlenip kasları da irileşince bu sefer iki kişinin sığabileceği kadar bir sandukanın yapılmasını emretti. O sandukanın ortasına bir sopa koydu. Kartalların ayaklarını kazıklara sağlam bir şekilde bağladı ve bunlar bir müddet aç bıraktı. Sandukanın ortasındaki sopaya da et koydu. Kendisi ve başka bir adam sandıkaya oturdular. Sandukada ucunda et olan bir değneği yüksekte tuttu. Kartallar sopanın ucundaki eti görünce onu almak istediler. Böylelikle sandukanın uçmasını sağladılar. Zorba kral arkadaşına şu sandukanın kapısını aç ve bak ne görüyorsun diye sormaya başladı. Arkadaşı dağları bir sinek gibi görüyorum dedi. Kral kapıyı kapat dedi. Sonra yine Allah'ın dilediği kadar sanduka yükselmeye devam etti. Kral arkadaşına kapıyı aç ve bak ne göreceksin dedi. Bu defa arkadaşı ben semadan başka bir şey görmüyorum ve o da gittikçe bizden uzaklaşıyor dedi. Kral sopayı baş aşağı eğ dedi. Arkadaşı değneği baş aşağı doğru tuttu. Ve Kartallar et almak için aşağı doğru uçmaya başladılar. Sanduka yere düştüğü zaman çıkardığı sesden dolayı neredeyse dağlar yerinden oynay oynayacaktı. Bunu Taberi Hasenbrisnat ile rivayet eder. Yani e, dağların yerinden oynaması e, bununla ilgili diyor Ali Radiyallahu Benzer bir şekilde bunu Firavun'un e, veya Nemrut'un yaptığına dair Başka bir ayetin tefsirinde gelecek bu kısa bu biraz daha ayrıntıyla. 47. O halde sakın Allah'ın rasullerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah azizdir, intikam sahibidir. 48. O gün yer başka bir yere dönüştürülür ve göklerde. Bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna çıkarılırlar. Seyl bin Sa'd radıyallahu anh, rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günde insanlar kırmızıya çalan, beyaz undan, mamul, çörek gibi bir alanın üzerinde toplanacak. Orada hiç kimse için dağ, taş gibi bir alamet, bir yükselti olmayacaktır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayeti ilk soran benim. O gün insanlar nerede olacaklar dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sıratın üzerinde olacaklar buyurdu. Bundan Müslim rivayet etmiştir. Sevban radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duruyordum. Yahudi hahamlarından bir ona geldi ve selam sana ey Muhammed dedi. Ben onu öyle bir ittim ki az kaldı düşecekti. Beni niçin itiyorsun dedi. Ben ey Allah'ın Resulü demek yok mu dedim. Niye yani ey Muhammed diyorsun ey Allah'ın Resulü desene manasında. Yahudi biz onu ancak kendi ailesinin koyduğu ismiyle çağırırız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailemin bana vermiş olduğu ismim Muhammed'dir buyurdu. Yahudi sana sormak üzere geldim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer seninle konuşursam sana bir fayda verir mi diye sordu. O kulağımla dinlerim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki bir çubukla yere bir şeyler çizmeye başladı ve sor buyurdu. Yahudi yer başka bir yerle göklerde başka göklerle değiştirildi günde insanlar nerededir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar sıratın önünde karanlıktadırlar buyurdu. İnsanlardan onu ilk geçecekler, yani sıratı ilk geçecekler kimlerdir sorusuna muhacirlerin fakirleri cevabını verdi. Yahudi cennete girdiklerinde hediyeleri nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem balık ciğerinin uç tarafıdır. Yani havyar dedikleri şeydir buyurdu. Yahudi onun peşinden gıdalar nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kenarlarında otlamakta olan cennet öküzleri onlar için boğazlanır buyurdu. Yahudi bu yemekler üzerine içecekleri nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selsebil ismi verilen oradaki bir kaynaktandır buyurdu. Yahudi doğru söyledin. Sana öyle bir şey sormaya geldim ki onu yeryüzü halkından hiçbir peygamber veya bir iki kişi dışında hiç kimse bilmez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu haber verdiğim takdirde sana fayda verecek mi diye sordu. Yahudi kulağımla dinlerim. Sana çocuğu sormaya geldim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Erkeğin soyu, yani menisi beyaz, kadınınki sarıdır. İkisi birleştiği zaman erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse çocuk Allah'ın izniyle erkek olur. Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk Allah'ın izniyle kız olur dedi. Yahudi an olsun ki doğru söyledin ve muhakkak sen peygambersin dedi. Sonra ayrılıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun bana sormuş olduğu şeyler hakkında Allah'tan bana bir bilgi gelinceye kadar hiçbir bilgim yoktu. Bunu Müslim, Taberi, Hakim, delal Nübüve'de, Behaki rivayet etmişlerdir. Burada e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin vahiy kaynaklı oluşuna açık bir delil vardır. Yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu tasdik etmenin iman için yeterli olmadığına delil vardır. Çünkü bu Yahudi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna şahitlik ediyor burada. Fakat Müslüman olmuyor. Çünkü kişinin Müslüman olması ancak Peygamber'i tasdik ettikten sonra ona ittiba etmesiyle söz konusu olur. Mücerret tasdik e, şayet imana yeterli olsaydı, mürciyenin ve cehmiyenin iddia ettiği gibi kalple tasdik veya mürciyenin iddia ettiği gibi dil ile tasdik sadece yeterli olsaydı, bu hadiste geçen Yahudinin Müslüman sayılması gerekirdi fakat böyle bir şey olmamıştır. Adam Yahudininle devam etmiştir i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, kıyametten önce bir seslenir şöyle seslenir. Ey insanlar size kıyamet geldi. Bunu diriler ve ölüler işitirler. Allah dünya semanına nüzul ederek şöyle nida eder. Bugün mülk kimindir? El-Vahid ve el olan Allah'ındır. Yani Allah Azze ve Celle sorar, sorusuna cevap verecek kimse olmadığı için yine Allah Azze ve Celle kendisi cevap verir. Bunu Nesai-i Kübra'da, Hakim-i Müstedrek'te, Lalka-i ve Ebu Naim Hilya'da sayısına rivayet etmişlerdir. Benzeri Ebu Rerya radiyallahu anh'da Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yeryüzünü kabzasına yani avucuna alır ve gökleri sağıyla dürer. Sonra şöyle buyurur. Ben el-melikim, yeryüzü kralları nerede? Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah azze ve celle'nin kabza, avuç sıfatına, işte sağ el sıfatına, Delildir. Allah Azze ve Celle'nin mahlukuna benzemeyen eli vardır. Keyfiyetini bilmeyiz. Yani el denilince mahlukun eli aklımıza gelmemelidir. Allah Azze ve Celle'nin şanına, azametine yakışır. Eli vardır. Böylece ispat ederiz. 49. O gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. İbn Abbas radıyallahu bu ayette geçen el-asfat kelimesi bağlar demektir demiştir. Katade de el-asfat kelimesi ipler ve demir halkalar demektir demiştir. Yani bu iki rivayet birbirine zıt değildir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a bir ifade olarak bağlar demiş. Katader Aymollah da bağın ne şekilde olduğunu açıklamıştır. Demek ki bu bağlar ip ve demir halkalar şeklindedir. Yani bu kağı şeklindedir. 50. ayet Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. Ebu Malik el-Eşer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenazelerde bağırıp çağırarak ağlayan kadın ölmeden önce tevbe etmezse Kıyamet gününde üzerinde katrandan bir gömlek ve uyuzlu bir zırh olduğu halde kabrinden kaldırılır. Bunu Ahmet, Müslüm ve İbn-i Şeybe sayısına rivayet ederler. Yani bu hadisi zikretmemizin sebebi ayette geçen ibarenin katrandan gömleğin vasfı içindir. Yani bu kelimeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı tehdidi cenazelerde ağaçlık yapan kadın içinde de bildiriyorlar. 51. Bu Allah'ın herkese kazandığının karşılığını vermesi içindir. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz kulun kıyamet gününde nimetlerden sorgulanacağı ilk şey kendisine şöyle denilmesidir. Bedenine sıhhat vermedik mi? Sana soğuk su içirmedik mi? Bunu Tirmizi ve hakim rivayet ederler. Ebu Hurere ve Ebu Said radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselatü şöyle buyurdu.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 Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbn Zeyd dedi ki bu bildiriden kasıt Kur'an'dır. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahudan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve de dedim ki Allah yemin olsun şu parmaklarım sayısınca sana ve dinle tabi olmamaya yemin etmedikçe sana gelmedim. Sana Önce bir iş için geldim. Burada bir e, hata var. E, bu bu sözleri söyleyen Amr bin As. Abdullah bin Amr değil, Amr bin As. E, babasından rivayet ediyor. Düşme olmuş galiba matbu baskıda. E, bunu babası söylüyor. Yani. Amr bin As söylüyor. E, sana parmaklarım sayısınca e, i̇man etmeyeceğime dair yemin etmedikçe gelmedim diyor. Sana öyle bir iş için geldim ki Allah Tebarek ve Teala ve Resulü bana öğretmedikçe ondan bir şey anlayamam. Allah için sana soruyorum. Allah seni bize neyle gönderdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ile gönderdi buyurdu. Ben İslam'ın alametleri nedir dedim şöyle buyurdu. Her şeyi bırakıp yüzümü Allah'a teslim ettim demen namazı kılman zekatı vermendir. Her Müslüman diğer Müslümana haramdır. Bir Müslüman diğer Müslümana, ikisi birbirine destek olan iki kardeştir. Allah şirk koştuktan sonra İslam'a girecek olan bir müşriğin amelini müşriklerden ayrılıp Müslümanlara katılmadıkça kabul etmez. Neden ben sizin ateşe düşmemeniz için paçalarınızdan çekiştirip duruyorum? Dikkat edin! Muhakkak ki Rabbim azze ve celle beni çağırıp şunu sorar. Kullarıma tebliğ ettin mi? Ben de Rabbim muhakkak ki onlara tebliğ ettim derim. İçinizden şahit olan burada bulunmayana ulaştırsın. Sonra muhakkak sizler ağızlarınız gemlerle gemlenmiş olarak çağrılırsınız. Sonra birinizin sorgulanacak ilk şeyi uylukları ve avuçlarıdır. Dedim ki ey Allah'ın nebisi dinimiz bu mudur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet sonra sizler yüzleriniz üzerine sürünerek, ayaklarınızla yürüyerek ve binekli olarak haşredilirsiniz. Bunu Ahmet, Hakim, İbn-i Mace ve Nesai rivayet etmişlerdir. Böylelikle İbrahim Suresi ile ilgili tefsir tamamlanmış oluyor. Bir sonraki derste Hicr Suresi devam edecek inşallah. Bu son rivayetle ilgili olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müşriğin İslam'a girdikten sonra şirk ortamını terk edip de Müslümanların yanına hicret etmedikçe onun tevbesini, Müslümanlığını kabul etmediği bildirilmiştir. Diğer taraftan burada hüccet ikamesi ile ilgili ee, bir uyarı yapmamız lazım. Geçen zebercet dersinde de, geçen haftaki zebercet dersinde de kısmen e, bazı şeyler açıklamıştık tekfir konusuyla ilgili. Çünkü son zamanlarda e, bazı harci ekolündeki kimseler internet yoluyla veya çeşitli yerlerde kendilerini selefi olarak niteleyen daha öncesinde de biraz yani e, selefi men hiç intiba veren kimselerdi bunlar. Fakat sonradan tekfire başladılar. Sufileri mesela, sufileri tekfir etmeye başladılar. Diyorlar ki, işte Kur'an ve sünnet e, hüccettir. Allah Azze ve Celle bunları yani kitabı göndermekle, Rasulü göndermekle hüccetini kullarına ikame etmiştir. Dolayısıyla e, bir kimse, bir şirk işlediği zaman yani Müslümanlardan olan bir kimse şirk işlediği zaman, küfür işlediği zaman o da oradan kafir olur cehalet mazret değildir vesaire vesaire. Ona hücceti ikame etmeye bile gerek yok. Zaten Kur'an ve sünnet ile hücceti olmuştur gibi sözler söylüyorlar. Biz de Zebercet dersinde e, denk gelmişti e, dersin akışı. Cabir radiyallah'tan aktarmıştık rivayeti. Cabir radiyallah'a birisi diyor ki, işte siz kıble ehlinden birisini kafir diye niteler miydiniz? Bundan Allah sınırım diyor. E, peki müşrik der miydiniz? Hayır diyor. Şimdi bu kimseler yani isimlerini de belirtelim ki bazı kimseler isim belirtmedikçe hala ayıkamıyorlar. Emrah Orhan Kuru Güllü, Hüseyin Cinisli, Almanya'daki Ebu Zeyd gibi kimseler Harci akidesine düşmüş kimseler ve harcıya çağırıyorlar. Ben Müslümanım diyen insanları ha... Bir Ebu Hanzala gibi bir işit gibi yaklaşmıyorlar oraya. İşte onların kanları, malları, namusları bize helaldir demiyorlar da şöyle diyorlar. Biz onların kafir olduğuna itikad ederiz ama işte yüzlerine kafir demeyiz. Kestiklerini yemeyiz. Arkalarına namaz kılmayız. işte kızalık vermeyiz gibi daha başka meselelerde ekliyorlar. Şimdi öncelikle bilinmesi gereken mesele şu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında münafıklar vardı. Bunlar küfür sözü söyleyen, küfür itikadlarını dillerinden kaçıran, Allah Azze ve Celle'nin de kalpleri dillerinde kaçırdıklarından daha büyüktür diye şahit ettiği kimseler. Bunlar Allah Resulü ve Vesselam'a şeklen, zahiren e, durumlar açığa çıktığında tevbe isar ediyorlar. Ya inkar yolunu tutuyorlar. Ayet iniyor, yalanlıyor. Yani söyledikleri halde söylemedik diye yemin ettiler diye Allah Azze ve Celle ayetinde bildiriyor. Buna rağmen onlar İnkar ediyorlar, biz böyle bir şey söylemedik, biz bundan beriyiz veya TB ettik gibi zahiri bir TB ishar ediyorlar. Bu isharın sebebi, yani yalandan da olsa bu TB isharının sebebi, Müslüman olduktan sonra irdidat eden kimsenin, İslam'dan çıkan kimsenin boynunun vurulması emredilmiş olmazdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu uygulayacaktı. Şayet bu küfründe ısrar etseydi, evet ben bu sözü söyledim aynen öyledir, işte e, aziz olan bizi zelil olan sensin deselerdi veya işte bu Kur'an okuyucular çok yiğit adamlardır vesaire. bu küfürlerinde ısrar etselerdi, şüphesiz onlara e, İslam'ın ahkamı gereği olarak mürtet olduklarına hükmedilir ve boynları vurulurdu. Münafıklar kılıç korkusuyla tevbe ederler, Müslüman olduklarını iddia ederler, Müslümanların amel ettikleri ne varsa o amellerde bulunurlar. İslam'ın şartlarını yerine getirirler ve Müslümanların cemaatine bulunurlar. Bu münafıklar bu İslam toplumda hangi konumdalar? Cihad olduğu zaman cihada çağrılırlar Müslümanlara destek olmaları için. Bakın burayı anlayın. Bu zahiren onlara Müslüman hükmü vermektir. Tıpkı Bedir Harbi'nde zorla müşriklerin safında çıkarılan müminlerin olduğu gibi. Mümin idiler, fakat dünyadaki hükümleri kafirdi. Neden? Çünkü onlar zamanında hicret etmediler. Müslümanların yanına taşınmadılar. Bir tanesi Abbas Radiyallahu an, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Bir diğeri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ebu'l-Az. Bunlar imkansızlıklar veya çeşitli tevhirleri sebebiyle hicret etmediler. Ve zorla müşriklerin arasında zor ile ikra ile çıkarıldılar. Esir edildiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların imandan haberdar olmasına rağmen zahiren Kafir muamelesi uyguladı. Demek ki bir kimse kalben iman etmiş olmasına rağmen zahiren kafir muamelesi görebiliyor. Ahiretteki durumu Allah'a kalmıştır. Ama dünyadaki gerçeği budur. Kim kafirlerin safında Müslümanlara karşı savaşırsa onun hükmü budur. Diğer taraftan münafıklar Müslümanların safındaydı. Yani bunlar aslında iman etmemiş mümin değiller. Fakat dünya hükmü olarak Müslüman ismini alan kimseler. Müslümanların safında savaşçılar için e, siyasi manada Müslüman ismini alan kimseler. Fakat şöyle bir varta var. Bizim ülkemiz hatta genel olarak İslam coğrafyasının büyük bir çoğunluğu ilk önce imanın tarifinde mürciye bir tarifle imanı e, öğrendikleri için uygulama harcılık şeklinde görüyoruz. E, nüksediyor. Nasıl? Mesela şöyle düşünün. Bir kimse Müslüman olduğu zaman zannediyor ki veya bir kimse Müslüman dediğin zaman sanki ona mümin demiş oluyorsun. Böyle değil. Biz Müslümanlara, ehli kıbleye Müslüman deriz. Mümin demeyiz. Yani muayyen şahıslara falan müminir filan müminir. Böyle bir deme yetkimiz yok zaten. Mümin olduklarına hükmedecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Bu Allah'ın hükmüdür. İşte hüccetin ikame olması mesela Allah kitabını indirmiştir. Resullerini göndermiştir, evet hüccetini ikame etmiştir kullarına. Dolayısıyla kim kitaba iman eder, tasdik eder, Resule iman eder, tasdik eder, ben Müslümanlardanım derse bizim hükmümüz olarak ona Müslüman dememizdir. Bu bizim hükmümüzdür, Allah'ın hükmü değil. Allah'ın hükmü ise onların e, münafık kafir, yani aslında iman etmedikleri halde Müslüman gözüken bir münafık olduğuna veyahut da gerçekten mümin olduğuna hükmetmektir. Bu Allah'ın işidir. Bu Allah'ın yetkisidir. Biz zahirlerine bakıyoruz. Bizim kıblemize dönen, ehli İslam'a mensup olan kimseleri zahiren Müslüman kabul ediyoruz. Peygamberleri tasdik etmeyen, kitaplara iman etmeyen, tasdik etmeyen kimseler de ya Yahudidir, ya Hristiyan'dır ya veya kitapsız kafirlerdir. Bunların da kafir olduklarına şahitlik ederiz. Bunlara artık cehaletleri falan e, mazeret değildir. Yine İslam'a girdikten sonra İslam dinini terk ettiğini söyleyen, ben Yahudi oldum, ben Hristiyan oldum diyerek mürted olana da cehalet değildir. İslam'ı terk etme küfründe cehalet mazeret değildir. Bazı kimseler fıkıh kitaplarında, Hudut bölümlerinde işte mürtede cehalet mazeret değildir ifadesini alıyor, mürtet olmayan kimselerin mürtet olduğuna hükmetmek için kullanıyor. Mürtet kim? İslam'ı terk ettiğini beyan eden, İslam'dan ayrılan veyahut da kadının, İslam kadısının hüccet ikam etmesi sebebiyle irtidadına hükmettiği kimsedir. Bu kimse İslam'ı terk ettiği için, peygamberlerin davetinden yüz çevirdiği için, kitapların hükmünden yüz çevirdiği için, kendi isteğiyle yüz çevirdiği için o kafirdir. Cehalet veya diğer tekfirin manileri, engelleri o kimse de düşünülmez. Bu kimsenin boynunun vurulması gerekir. Yani İslam hükümetine bu olur. Müslümanda ise yani ehli kıbleden sayan, sayılan, kendisini Müslüman diye iddia eden, böyle söyleyen kimselere gelince bunlardan kimisi mümindir. Kimisi mümin değildir. Kimisi mümin fakat imanı eksiktir. Fasıklarda olduğu gibi. Biz iman kısmına müdahale etmiyoruz. Yani o bizim hükmedeceğimiz bir alan değil. Buna hükmedecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Biz zahirden sorumluyuz tamamen. Yani Müslüman olduğunu iddia eden bir kimse küfür bir söz mü söyledi? Tevbeye çağırırız. İslam kadısı yok. Kılıç zoruyla buna çağıramıyor. Biz ne yapıyoruz? Hucetlerimizi sunuyoruz. Mesela bidat ehli aslında küfür olan bir takım akideleri internet siteleriyle çeşitli yollarla lanse ediyorlar, yayıyorlar. Davet yapıyorlar. Biz de gücümüzün yettiği kadarıyla bunların fitnesine düşmesinler diye diğer Müslümanları uyarıyoruz. Bunlara biz delilleri ulaştırdığımızda bidat ehli olan veya münafık olan bu kimseye delilleri ulaştırdığımızda bizim elimizde kılıç olman için Tamamen vicdani olarak ya Hakk'a dönüp tevbe ediyor veya etmiyor. Etmediği zaman durum nedir? Etmediği zaman ne yapacağımızı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten bize bildirmiş. Mesela kaderiyeyi bildirmiş. Bunların cenazesine katılmayın, işte selam alıp vermeyin, onlarla beraber oturmayın diye bir sürü naslar gelmiş bize. Bunlar zındıklardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Niye böyle diyor? Bunlar müftedlerdir diye niye demiyor? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını inkar etmişlerdir. İman esaslarından kaderi inkar etmişlerdir. Niye böyle demiyor da böyle bir şey söylüyor? Çünkü ümmetinin başına neler geleceğini, e, İslami sultanın, yetkinin kaybolacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Bildirilmiştir Allah Azze ve Celle ve ümmetinin nasıl hareket edeceğini bildirmiştir. İşte bizim aramızda da, bizim Müslümanların genel olarak arasında bidat olan, küfür ve şirk akidesinde olan, işte namaz kılmadığı halde bu konudaki hüküm kendisine beyan edilmiş olmasına rağmen, namazın terkinin küfürü olduğunun beyan edilmiş olmasına rağmen, namazı terk etmekte ısrar eden kimseler gibi küfür, amel veya itkanında olan kimseler var Müslümanların arasında. Münafık dediğimiz kavrama dikkat edin. Allah Azze ve Celle kitabında münafıkların özelliklerini çokça, müminlerin vasfından çok, kafirlerin vasfından çok münafıkların özelliklerini zikreder. Hadis-i şeriflerde herkese böyle. Ama bu tekbircilere baktığın zaman ehli İslam arasında münafık diye bir sınıf bulamaz. Çünkü münafık olduğuna hükmedilmesi gerekenlerin hepsini tekbir etmişlerdir bunlar. Niye? Niye? Niye tekfir ediyorlar? Çünkü mürci akidesiyle imanı öğrenmişlerdir. Mürciye göre ehli İslam'ın hepsi mümindir. Hepsinin imanı eşittir. İman da artma eksilme olmaz. Şimdi teknik olarak tarif ederken iman söz ve ameldir dese bile uygulamada ne söylediğini bilmeden bir uygulama içerisinde olduklar için münafık diye bir sınıfın varlığından asla haberdar değillerdir. Hatta buna bazı kardeşlerimiz şahit olmuşlardır. Mesela İzmir'de tekfirci bazı gruplara İstanbul'daki tekfircilerinden etkilenen bazı kimseler bir grup olmuşlar. Toplumu tamamen tekfir etmişler. Kenara geçmişler. Sohbet esnasında konuşurken bazı şeyler konuştuk bunlarla. Gördük ki bunlar da La ilahe illallah manasını bilmiyorlar. Sonuçta kendilerinin de ne derece bir facia içerisinde olduklarını anlayıp gittiler. Bu ses kayıtları Türkiye'nin çeşitli yerlerine yayıldı. Ankara'da bazı kimseler, Sincan'daki bazı tekfirciler, tekfir konusunda ne kadar hatalı olduklarını anlamışlar. Davet ettiler. Yani tekfirden döndüklerini ishar ettiler. Onlar böyle bir isarda bulununca biz Selef'in menhecini açıkladık. Selef'in menhecini açıkladığımızda, bid'at ehli ve fasıklara uygulanması gereken vela ve bera kaydeleri geçti. O dedi siz bizden de tekfirciymişsiniz diyerek ne yaptılar? Uzaklaştılar. Görüyor musunuz cahilliği? İşte imanı olduğu gibi gerektiği gibi algılamamaktan bu. Yani bir kimseye sen Müslüman dediğinde aslında ona mümin demiş gibi oluyorsun. Mürceye göre böyledir. Biz Müslüman dediğimiz kimseye mümin demiyoruz. Müminler içerisinde evet salih olanları vardır fasık olanları vardır, münafık olanları vardır. Hatta bunlar daha çoktur. Biraderine eline tavır gösterilmesi, onu tekfir değildir. Yani harcilik değildir bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleridir. Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki yönlendirmeleridir. Sen bir kimseye emre maruf, nehyanın münkerde bulunursun, adam bunda ısrar ediyorsa yüz çevir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Bukhar ve Müslümin rivadettiği hadiste, A Ali İmran Suresi 7. ayetini okuyor. İşte kitabın bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir. Bunlar e, muhkem olanlar kitabın anasıdır. kalplerini eğrilik olanlar, ve fitne çıkarmak isteyenler onun müteşabih olanlarına tabi ol olurlar. Bu ayetin tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, işte bu müteşabihler hakkında konuşan, müteşabileri delil getirenleri gördüğün zaman, işte bunlara doğrusunu izah et Resulullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bunlar bilmiyorlardır, yanlış oldalardır, öğret demiyor. Bunlardan sakının ve sakındırın. Bunlardan bir kimseyle oturmayın diyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bizim burada hislerle hareketimizi engelliyor. Mesele din konusuysa, Allah'ın ayetleri söz konusuysa, iman meseleleri, küfür meseleleri söz konusuysa, bu konularda sadece naslarla konuşmak vardır. Konuştuğun naslarına müteşabih değil. Muhkem, açık naslar olması gerekir. Bu sebeple Kur'an'ın hüccet olması demek ne demekmiş? Mesela düşünün. Allah bir kavme Resul göndermedikçe azabeci değildir. İsra Suresi 15. ayet. Ne hakkında? Allah Azze ve Celle'nin hükmü hakkında. Resulü gönderdi. Biz şimdi Muhammed Aleyhisselatü çağdaş değiliz. Aynı da yaşamıyoruz. Resulüne nasıl muhatap oluyoruz? Rivayetler yoluyla. Rivayetlerden sayı olanları var, olmayanları var. Şimdi bu muhalifimiz olan haricilik yolunu benimsemiş kimseler özellikle sufileri tekfir ediyorlar. Özellikle sufileri tekfir ediyorlar. Halbuki bu Sufiler kitap ve sünnetten yüz çeviren kimseler değil. Kitabı kabul eden, sünneti kabul eden kimseler. Fakat e, din konusunda neler sayıhtır, neler sayıht değildir bu konuda bilgileri olmadığı için aldatılmış, şirk önderleri tarafından aldatılmış, kandırılmış. Gittikleri yolun e, Allah'ın bir yol göstermesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmesi, sabilerin uyguladıkları şey olduğu zannettirilmiştir bunlara. Yani onlar kabirlerden yardım isterken işte Fıtratlarıyla bir muhasebe sonucunda böyle bir görüşe sahip olmadılar. Saptırıcılardan birisi geldi, cübbeli gibi münafıklardan birisi geldi. Bunlara işte kabirlerden yardım isteyen sıkıştığınız zaman dedi. Bunu hadis diyerek ne yaptılar? Hadis olduğunu zannederek yani peygambere ittiba kastıyla bu yola yöneldiler. Demek ki tekrin engelleri sadece cehaletle ilgili değil. Bir. İkincisi kasıt, tevil yani, tevil olmamaz. Yani tekrin birçok engelleri var, dört tane engeli var. İkra hali bulunmaması, burada ikrahtan söz etmiyoruz. Yani film koştuğu şirk ikra halinden bahsetmiyoruz. Buna silah zoruyla yapmıyor bunu. Ya tevil söz konusu, genel olarak bu hakimdir, ya cehalet söz konusu. Kimisinde hem tevil hem cehalet, ikisi bir aradadır. Bunun gibi şeyler var. Ve bu tekfirin manisidir. Yani, şimdi bizim İslam kadısı, kılıç sahibi İslam kadısı olmadığı için, İlim ehli hükmedecek ya muayyen şahısların bidatçı mi, fasık mı, kafir mi, münafık mı olduğuna ilim ehli hükmedecek. İlim ehli hükmederken işte kişiye şahsa durumlara göre, mekan ve zamana göre, zamanın yani şartlarına göre, ilmin ulaşma şartları, işte kişinin ilme muhatap olma şartları, bunun gibi durumlara göre bu kararı ancak ilim ehli verir. İlim ehli de mürted olduğuna hükmetmez. Bu ile bir yetkisi yoktur çünkü. Neden? Çünkü mürted had cezalarından birisidir. Tıpkı zinada biz aramızda hüküm veremeyiz. Bu haddi biz uygulayamayız. İslam devleti uygular bunu. Bizim üzerimizden sakıt olmuştur. Zinaden birisini görsek bile, bu konuda dört tane şahidimiz olsa bile, biz bu hükmü işte kendi başımıza uygulayamayız. Aynı bunun gibi, zina haddi gibi, hırzın elinin kesilmesi haddi gibi, Tekfir yani mürted olduğuna hükmetme de şer'i hadlerdendir. Hadler de İslam devleti ona bağlı onun yetki verdiği kadıların e, uhdesindedir. Biz ancak neye hükmederiz demek ki e, bir kimse münafık mıdır, kafir midir? Yani kafir derken burada e, nifakı küfür derecesinde itikadi bir küfür müdür yoksa e, ameli nifaklardan mıdır, fasık mıdır? Bidat ehli midir? Muayyen şahslara hüküm de işte biz ilim ehlinden alırız bu hükümleri. Kendi başımıza muayyen şahslara da böyle e, hüküm vermeyiz. Yoksa bunun önü açılırsa herkes, İslam'ın her bir ferdi, Müslümanların her bir ferdi kendisinde bu yetkiyi görür ve kendince hevasına göre e, veya zannına göre birilerinin bidatçı, fasık veya kafir bir münafık yani zımbık olduğuna hükmetme gibi değişik yollara başvurabilir. Bu sebeple ilim ehlinden, ilim ehlinin çevresinden ayrılmamak gerekir. Bu gibi toplumla münafıkların arttığı, kalabalıklaştığı bu toplumlarda mutlaka ilim ehlinin yönlendirmesiyle hareket etmelidir ki Allah korusun hevayla yanlış bir yola sapılmaz. Çünkü insan bir günah işler. Bu günahı sadece Rabbi ile kendi arasındadır. Allah bunu dilerse affeder, dilerse affetmez. Ama batıl bir itkada, batıl bir fetvaya e, hükmeden ve buna yetkisi olmadan... Ehliyeti olmadan, içtihada ehil olmadan böyle bir şey kalkışan kimse bu fetvasıyla, bu hükmüyle amel eden herkesin günahında yüklenmiş olur. Kendisini Allah affetse bile başkalarının e, vebaline sebep olduğu için onların vebalinden dolayı Allah korusun azaba e, düçar olabilir. Biz bu sebeple e, din konularında e, özellikle bu hükümlerde cesur olmamasını ederiz. Allah bizim yardımcımız olsun, bidat delini kahretsin. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevakkalü aleyke ve esteğfiruke ve töbü